Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşler, Ehlibeyt derslerinde yeniden buluştuk. Döneminde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnşallah Haftaya da ulaşırsak, haftaya dönemin son dersini yapacağız ve bir miktar bir müddet ara vereceğiz. Allah inşallah o günde buluştursun. Sonra da da eğer ömür verir, nefes verirse hayır adına bizleri buluştursun. Ehlibeyt Mektebi'nin ve o güzide ailenin hayat defterinin zorlu sayfalarına gelmiştik. Dedik, demeye de devam edeceğiz. Anlatmak da zor, anlamak da zor, hatırlamak da zor, konuşmak zor. Ne yapsanız, Kerbela hadisesini ortaya koyduğunuz zaman, yürekleri dağlayan bir hadiseden bahsetmiş olursunuz. Kapanmayan bir yara, Kerbela, bir acı, ümmetin tarihinde, Kanlı bir sayfa Hatırladıkça Yürekleriniz parçalanıyor Öfkeyle bazen Dişlerinizi sıkıyorsunuz Yumruğunuz Sıkılıyor Haddi aşmamak için Kimsenin hakkına girmemek için Zorlanıyorsunuz İnanın Konuşmak kolay bir şey değil Siz benim Bir haftadır neler çektiğimi şöyle bir tahmin edin. Ne söylesem, ne söylemesem, neyi anlatsam, neyi anlatmasam götürüp getirmişim kalbimde, zihnimde, yüreğimde. Ama Allah hakkı söylesin inşallah bizlere. Amacımız tarihteki acıları yeniden ortaya koymak değil. Acı, amacımız yaralarımızı yeniden kaşımak da değil tek bir amacımız var. Ben biliyorum ki sizin de amacınız o. Zaten amaçlarımız bir olduğu için aynı meclisin, aynı sofranın mensupları olmuşuz elhamdülillah. Yeniden Kerbelalar yaşanmasın. Bu ümmet yeniden o acı sayfaları bir kez daha tatmasın. Yeniden peygamberin aziz hatıralarına el uzatılmasın. Yeniden peygamberin miras bıraktığı o nebevi miras zalimlerin elinde parçalanırken ümmet uyumasın. Yeniden sorumluluklar hatırlansın ve Kerbela'da Allah'ın ve Resulünün memnun olduğu tavırlar 21. yüzyılda yaşayan biz Müslümanların da tavırları olsun. Tavır Zeynep'in izzet tavrı olsun. Tavır... Hüseyin'in şehadet tavrı olsun. Tavır hiç değilse bazılarının takındığı gibi sükunet tavrı olsun ama asla ganimet tavrı olmasın. Asla asabiyet tavrı olmasın. Asla kavmiyet tavrı olmasın. Asla dünyevi menfaatler uğruna dinini satanların tavrı olmasın. Kerbela'yı konuşmanın bundan başka bir maksadı yok. Bu maksatla konuşulursa ancak bize bir fayda verir. Allah bizleri de o maksatla konuştursun inşallah. Kerbela'yı okurken ya da o hadiselerin sayfalarını çevirirken aklınıza aklımıza şöyle bir soru takılıyor. Ki bu soru haklı bir sorudur. Nasıl olur da insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın aziz hatırasına bu şekilde el uzatır, bu şekilde haksızlık ederler. Bunun sebepleri var, bir tek sebepten bahsedilmez. Biz de aslında derslerimizde o sebeplerden bahsediyoruz. O sebepleri ortaya koyuyoruz, bir şeyleri daha fazla anlamaya çalışıyoruz. Ama olayın bir cephesi var, bir penceresi var ki hiç unutulmamalı ve Vesselam Efendimiz olayın o penceresini aslında bizlerin nazarına veriyor. Ve unutulmaması gereken bir hakikati zihinlerimize nakşettirmek adına o nebevi nefes ki o nefese hep beraber kurban olalım. Her daim bizleri diriltmiştir. Her meselede dirilttiği gibi bu meselede de bir şeyleri doğru yerin, yerli yerine oturtmak için doğru dürüst anlamak için bir bilinç vermektedir İbn-i Mace'de Tirmizi'de onlarca hadis kaynağımızda geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz beyan buyurur ki belaların en şiddetlisine peygamberler maruz kalır sonra Allah'a yakınlık derecelerine göre veli kullar ondan sonra da derecelerine göre diğer müminler Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i o halde gördüğünüz zaman aslında kulluk kalitesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu da görüyorsunuz. Olayın böyle bir tarafı da var. Neden Hüseyin'e oldu sorusunun cevaplarından bir tanesi de budur. İmanı o kadar üst düzeyde, düzeydeydi ki Hazreti Hüseyin'in ve ona sevdayla, ona aşk ile bağlanan bir avuç insanın o imanın şiddeti ancak böyle büyük bir imtihanı tartabilirdi. Onların Allah'a olan yakınlıkları o kadar fazla o kadar fazla idi ki onlar böyle büyük bir imtihanla baş başa kalmışlardı. Belaların en şiddetlisine peygamberler maruz kalmıştır diyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi de son peygamber olarak ''Bunun bizatihi yaşayanıydı.'' Hatırlayın Efendimiz ve Vesselam'ın hayatını. Bu sözün ne demek olduğunu anlayacaksınız. Daha anne karnındayken baba gitmiş. Altı yaşında ana gitmiş. Dedeye yaslanmış sekiz yaşında dede gitmiş. Hatice'sini bulmuş şimdi rahat edeceğim demiş. Allah Hatice'sinden dört kız iki erkek vermiş bir baba için bir evlat acısı bile dayanılmaz bir acı iken aleyhissalatü vesselam efendimiz Fatma'dan olan altı evladından beşini kendi elleriyle toprağa vermiş. Fatma'sı kalmış o da altı ay sonra babasına kavuşmuş. Mariye'den İbrahim gelmiş. Gönlüne bir sevinç kaynağı olmuş. Allah İbrahim'ini de peygamberi Hayattayken çekip almış taşlanmış hakaretlere uğranmış ihanetlere uğranmış defaatle neler neler görmüş neler neler geçirmiş belaların en şiddetlilerinden biri olan hanımına iftira edilmiş bir peygamberin hanımına zina iftirasında bulunmuş ve Vesselam Efendimiz'in şöyle bir hayatını zihninizde canlandırdığınızda aslında bunun ne kadar şiddetli olduğunu görüyorsunuz. Bakın Hazreti Adem'in hayatına, Hazreti Nuh'un hayatına, Hazreti İbrahim'in hayatına, Hazreti Musa'nın hayatına, Hazreti İsa'nın hayatına hepsine selam olsun. Adını andığımız, anmadığımız 124 bin peygamberimize... Hepsine selam olsun her biri neler görmüş neler geçirmiş demir testereler altında doğrananlar olmuş kesilip biçilenler olmuş gözleri önünde paramparça edilenler olmuş ateşlere atılanlar olmuş neler olmuş neler peki neden onlar Allah'ın peygamberleri değil mi ama onlara Allah bir rol biçmiş bir değer vermiş ki onlar o değeri imanlarıyla kazanmışlar. İmanınızın kalitesi arttıkça imtihanınızın şiddeti artmış. Aslında bugün Risaletin davasında yürüyen yürümeye çalışan herkesin kaderidir bu. Onun için başa böyle bir şey gelince neden geldi denmez Zaten cahiller neden geldidir. Arifler neden geldi derler mi? Hazreti Hüseyin de hiçbir zaman demedi. Kılıçlar altında doğranırken bile demedi. Kendi ehli gözlerinin önünde paramparça olunurken de demedi. Neleri gördü, neleri geçirdi yine demedi. Çünkü Hüseyin'in yetiştiği mektep risaletin ve nübüvvetin mektebi idi. O mektepte çok şey görmüştü. O gördüklerinden bir tanesi de bu hakikatti. İşte biz Kerbela hadisesini anlarken anlamaya çalışırken bunu hiç unutmayalım. Falanca şunu etmiş filanca bunu etmiş belki söyleyeceğiz belki değineceğiz. Ama aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken bir hakikat olarak bu kalsın. Aslında Hüseyin'in uğradığı o belalar Hüseyin'in maruz kaldığı o imtihanlar İmanının kalitesini gösteren de bir vesileydi. Öyleyse eğer gelin istemeye istemeye bir daha Kerbela'nın meydanına uzanalım. Hicretin 61. yılı aylardan Muharrem günlerden Aşura yani 10 Muharrem ve bir cuma sabahı. Sabahın erken saatlerinde iki ordu karşı karşıya gelmişler. 72 kişi bir tarafta, 6000 kişi bir tarafta. Kufe ordusunun başında Ömer İbn Sat var. 9 ordu komutanını geçen der saydım size, tekrara gerek yok. Hazreti Hüseyin de kendi yanındaki bir avuç insanı konuşlandırmış ve kardeşi, baba bir kardeşi olan Abbas İbni Ali'nin eline de sancağını dedesinin sancağını dedesinin ismini üzerinde taşıyan o sancağı emanet etmiş. Orada Hürbin Yezid gelmiş, kavuşmuş Hazreti Hüseyin'e ve arkasından yaptığı konuşmayla 30 asker daha Hazreti Hüseyin'in saflarına katılmış. Sayı biraz daha artmış. Toplam sayı 115'in üzerinde değil. Hazreti Hüseyin o konuşmaları yaparken Arkasından bir miktar beklediği zaman Kufe tarafından bir atlının kendilerine doğru geldiğine şahit olmuşlar. Herkes merakla kim bu gelen diye bakarlarken bir atın üzerinde bir hanım önünde beyi ikisi gelip Hüseyin'in önünde durmuşlar. Onlar Abdullah İbni Ümeyr ve hanımı Ümmü Vehb'den başkası değil. Kufeli bir aile Aslında kufeye sonradan gelmişler. Kerbel'anın olacağı gece sabaha kadar şunu konuşmuş bu iman ailesi Peygamberin ailesi Ömer İibni Saadın ordusu tarafından kuşatılırken biz şimdi Kerbelada kalıp biz şimdi kufede kalıp o ailenin yok edilişine mi şahit olacağız. Vallahi biz de gidip katılacağız peygamberin ehli beytine onlar neye maruz kalmışlarsa biz de ona maruz kalacağız. Bu kararla gelmiş Abdullah İbni Ümeyir ve onun hanımı Ümmü Vehb gelip Hazreti Hüseyin'in yanında hallerini arz ettikleri zaman Hazreti Hüseyin onları bağırlarına basmış. Nasibi görüyor musunuz? Bu nasıl bir iştir? Neler alınması gerekir bundan siz de kendi dünyanızda muhasebesini yapın. Hazreti Hüseyin Medine'den yola çıktığı zaman bir avuçtu sadece ehli Mekke'ye gelip orada bir müddet kaldıktan sonra Mekke'den Kufe'ye yürürken 300-500 insanla yürüdü. Kilometrelerce Hazreti Hüseyin'le o yolu beraberce yürüyenler, İşin neticesini beraberce bitiremediler bazıları farklı mülahazalarla dönüp geri geldi ama bazıları onunla yola çıkmamışlardı son anda muhasebe ederek ben peygamberin ehli beytiyle beraber olmalıyım deyip son anlarında gelip Hazreti Hüseyin'e kavuşmuşlardı. Abdullah İbni Ümeyr ile Ümmü Vehb de onlardan birileriydi. Gelip kendini Hazreti Hüseyin'in kollarına attığı zaman Abdullah şunu diyecekti Ey Hüseyin ne olur gelene kadar ondan önceki gece Hep kendime şunu söz verdim Eğer Kerbela'nın meydanında biri ölecekse ilk ölen ben olmalıyım Ne olur bana izin ver ben ilk olarak meydana çıkayım Hazreti Hüseyin bir şey söylemedi Savaşı başlatmak için Ömer İbni Sad yanındaki adamları da şahit kılarak Hz Hüseyin'in o kafilesine bir ok attı. Sebebi neydi şahit kılınmanın o istiyordu ki İbni Ziyad'ın yanındaki itibarını biraz daha güçlendirsin. İlk ok atan benim sözünü orada şahitlere tasdik ettirmek istiyordu. Ok atıldı bunun anlamı savaş başlamıştı demekti. Ama o günlerde ve o günlerden sonra da hatta öncesinde de bizim siyerin içerisinde çok iyi bildiğimiz bir kural vardı. Savaş başlamaya karar verdiği zaman iki taraftan savaşçılar yürürdü meydana. Önce tek etek savaşlar olurdu, çarpışmalar olurdu. Sonra genel anlamda savaş başlardı. Bunun için Hazreti Hüseyin ok atılınca Hazreti Hüseyin'in tarafından biri yürümeliydi Kerbela'nın meydanına. Bir avuç ehli beyte gönülden sevdalı insan hepsi beraber. Hazreti Hüseyin'in önüne gelmiş şunu diyorlar. Ey imam ne olur bizi gönder. Hazreti Hüseyin sevdayla yanan o insanlara bakıyor. Hepsi de gönülden istiyorlar bunu. Ve onlar orada bu işe karar verince içlerinden şöyle bir şey geçirmişler ki Sonra bu dillerine de yansıyacak Biz dillerinden öğreneceğiz Bu meydana çıkan herkes Kurbanlık koç gibi kesilecek Ama biz istiyoruz ki Biz ölmeden Hüseyin'e ve Hüseyin'in ehli beytine Hiçbir şey olmasın Eğer biz sahken Onlara bir şey olursa biz Allah'a da peygambere de söyleyecek bir söz bulamayız. Onun için diyorlardı ki Hüseyin kurban olacak Ehli Beyt'in imamı olarak Kerbela'nın meydanında bize yakışan da Hüseyin gibi bir kurbana kurban olmak düşer. O halde biz de o meydanda ona kurban olacağız. Ve bu maksatla izin istiyor her biri. Ama Hazreti Hüseyin'den ilk önce izin isteyen Abdullah İbni Ümeyr olduğu için son gelmesine rağmen Hazreti Hüseyin ilk önce ona izin veriyor. Varıyor meydana Kufe tarafından biri geliyor karşısına. Öyle bir kahramanca savaşıyor ki karşı taraftan gelen bir kılıç darbesi. Sol elinin parmaklarını koparıyor Parmaksız bir biçimde savaşı devam ettiriyor Ve karşı tarafı yere seriyor Geliyor hanımı ümmü ve koşa koşa kocasının yanında Elinde bir bez sarıyor ve şu sözü söylüyor Parmaklarım koptu diye Hüseyin'in yolunda ölmekten geri durmayacaksın değil mi? Bir daha gideceksin o meydana Vallahi diyor hanımım söz verdim halen o sözün arkasındayım değil sadece elim kolum bacaklarım birer birer feda olsa kendim bu meydanda Hüseyin'in davası için düşmeyene kadar bundan geri durmayacağım ve o orada biraz istirahat edince Kufe tarafı tekrardan adam istiyor Hz Hüseyin'in gözlerine bakıyor Düreir İbni Hudayr bu ismi hatırlayın son gün Hz Hüseyin kendisine gusül yapmak için bir çadır kurdurmuştu da Bureyr de o çadırda gusl almıştı damatlar gibi süslenmiş mis kokularını sürmüş şehadete aynen bir düğüne yürür gibi yürümüştü şimdi yine şehadetin meydanında Kerbela'da İkinci adam olarak o izin istiyor Hazreti Hüseyin ona da izin veriyor. Varıyor ehli beytin o aşığı karşısındaki adamı kılıçlarıyla doğrayıp geri dönüp geliyor. Sonra Hürbin Yezit istiyor izin. Hürbin Yezit tek başına bir ordu. O çıkınca Kufe tarafı biraz ürküyor. Kimi çıkarsa karşısına onun gibi biri olmalı deyip onun da çok iyi tanıdığı Yezid İbni Süfyan isimli Kufeli savaşçıyı çıkarıyorlar. Hür hiç duraksamadan bir kılıç darbesiyle Yezid bin Süfyan'ı ikiye biçiyor. Bu karşılıklı çarpışmalar böyle devam ediyor. Hazreti Hüseyin'in tarafından kim çıkarsa meydana karşısına çıkanı adeta kılıçlarıyla biçiyor. Ondan sonra Nafi İbni Hilal... Hazreti Hüseyin'in yarenlerinden çık, çıkıyor Kerbela'nın meydanına karşısına Müzahim İbni Hureyş çıkıyor. Müzahim'in söylediği bir söz var ki Kufenin meydanına gelen K Kufelilerin, Kufa askerlerinin zihniyetini de bize veren nasıl bir yalanla nasıl bir yalan propagandayla oraya geldiklerini gösteren bu zihniyetin ipuçlarını Bizlere veren bir şeydir. Müzahim o meydana çıktığı zaman Nafi'ye şunu söylüyor. Ben diyor Osman'ın dinindenim. Ya sen kimin dinindesin? Nafi İbni Hilal ona diyor ki ben son din olan İslam'ın dinindenim. Allah'a yemin olsun ki Osman da aynı dindendi. Ama sen Osman'ın dininden değil şeytanın dinindensin diyor ve kılıcıyla onu da doğuruyordu. Böyle birer birer Kerbela'nın meydanında Ehli Beyt'in sevdalıları karşılarına çıkanları doğrayınca Kufe tarafından Kufe'nin komutanlarından biri Amr İbni Haccac dönüp askerlere diyor ki Ey ahmaklar siz öyle birileriyle savaşıyorsunuz ki onlar güle güle ölüme giden bir kavim. Ölümü öldüren, ölüme yürüyen bir kavme siz ne yapabilirsiniz ki? Vallahi birer birer çıksanız Hüseyin'in adamlarının karşısına o oh onlar hepinizi birer birer öldürecek. Bu işi kesin bu kadarla yeter. Şimdi toplu bir biçimde saldıracağız. Amr ibni Haccacın bu sözünü genel komutan olan Ömer ibni Sad da tasdikliyor. Ve orduya saldırı emri veriyor. Ordu bir anda saldırınca Hazreti Hüseyin'in o dostları o bir avuç insanlar o koca orduya karşı bir mücadele başlatıyor. İlk olarak o toplu saldırıda düşmanın oklarından yaralanıp düşen isim Müslim İbni Avsece oluyor. Müslim İbni Avsece'nin adını geçen derslerden hatırlamanız lazım. Yere düşüp yaralandığı zaman onun çok yakın arkadaşı ve kendisi de Hz. Hüseyin'in askeri olan Habib İbn Muzahir geliyor yanına. "Ey kardeşim," diyor. "Var mı bir vasiyetin bana? Son vasiyetini söyle." Hz. Hüseyin ayakta duruyor. Şöyle eliyle işaret ediyor. "Şu ayakta duranın önünde öl. Benim sana vasiyetim odur." diyor. Ve bunu söyleyerek Müslim İbn Afsece Kerbela'nın meydanında şehadet şerbetini içiyor. Hz Hüseyin onun şehit olduğunu haber alınca koşa koşa geliyor. Müslüm'ün göksüne başını göksüne yaklaştırıyor. Ahsap suresinin 23. ayetini orada okuyor. Minel mü'minine ricalun sadaku ma ehedullahi aleyh fe minhum men qada nehbehu ve minhum men yantazir وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Müminlerden öyle er oğlu erler, öyle yiğitler, öyle bahadırlar vardır ki, onlar Allah'a verdikleri söz üzeredirler. Onlardan kimi ahitlerini yerlerine getirmiş, hayatlarını imanlarına şahit kılmış, şehit olmuşlardır. Kimileri de sıralarını beklemektedirler. Onlar hiçbir şekilde, Sözlerinden asla geri durmamışlardır bu ayeti okuyunca Hazreti Hüseyin Müslüm İbni Afsece'nin başını göksüne yaklaştırıp sıkarak Allah şahittir ben de şahidim ki sen sözünü yerine getirdin ey yiğit adam diyor ve Allah sana rahmet etsin deyip orada o meydanda Müslüm İbni Afsece için hayır dualarında bulunuyor ve savaş devam ediyor. Müslim'den sonra niceleri birer birer düşüyor o meydana. Şimir İbni Zilcevşen kendi adamlarından birini öldürdüğü için o ilk karşılaşmada Abdullah İbni Ümeyr'in peşine düşmüş ve bir grup askeriyle Abdullah'ın etrafını sarmış kılıçlarla doğruyarak Abdullah'ı öldürmüş. Abdullah'ın şehit olduğunu görünce hanımı Ümmü Vehb koşa koşa gelmiş kocasının kanlı bedeninin karşısında durarak sana selam olsun vallahi sen şimdi cennetin nimetlerini tattın tattığın o nimetler sana afiyet olsun demiş Şimir bu sözleri duyunca bir kadının bu şekilde bir söz söylemesi Kufelileri bozguna uğratır Kufelilerin şevkini kırar diye bir ok atarak Ümmü Vehbi'de kocasının yanında düşürüp şehit etmiş. O gün onlar o sevda için Ehlibeyt'in yolunda ölmek için gelmişler. O meydanda şehit olan kadınlardan bir tanesi olarak Ümmü Web geç gelerek şehadetin o sevdasına o meydanda kavuşmuş. Arkasından Hürbin Yezid'in etrafı sarılmış. Şimir diyor ki Hür'ü öldürmedikçe Hüseyin'e yaklaşamazsınız. Çünkü hür tek başına bir ordu gibidir. Gerçekten de öyle bir kahramandır. Hazreti Hüseyin'in onun için söylediklerini hatırlayın geçen ders. O sözleri hak eden bir yiğittir. Etrafı sarılmış onlarca askerle. O onlarca askerle mücadele vermiş. Şimir demiş ki. Atından aşağıya indirmeyince onu öldüremezsiniz. Önce atını öldürmüşler. Aşağıya inmiş elinde yine bir kılıç bir aslan gibi. Kerbela'nın meydanında önüne kim çıkıyorsa onlarla savaşmış. Ama en sonunda o da o meydanda şehit olmuş. Hürün Kerbela'nın meydanında yıkılmasıyla Hazreti Hüseyin'in kollarından bir tanesi de yıkılmış. Vakit öğle vaktine doğru yürüyor. Günlerden cumadır o gün. Savaşın meydanında cuma namazı kılınmayacak. Ama ehli beytin imamı olan Hazreti Hüseyin'in nübüvvetin ve risaletin mektebinden nasıl beslendiğinin en önemli işaretlerinden biri olarak Kerbela'nın meydanında onlarca dostunun ve arkadaşının şehit olmasına rağmen... Ailesinin o zalimlerin kuşatması altında olmasına rağmen inlediği bir konu var ki o inlediği mesele dedesinin de inlediği meseleydi. Neydi o namaz namaz başka bir şey değil. Cem edebilir ama etmiyor orada bir şey öğretecek kazaya bırakabilir öyle bir zeminde ve zamanda onu da yapmıyor orada bir şey öğretecek. Su yok Kerbela'nın meydanında içmeye su bulamıyor o insanlar. Üç gündür zaten teyemmüm ile abdestlerini alıp namaz kılıyor o insanlar. Bu kadar bahanesi varken Hazreti Hüseyin çağlardan çağlara bir hakikati duyuracak. Salatsız bir müminin olmayacağını ehli beyte muhabbetin namazdan geçtiğini Kerbela'nın meydanından bu günlere ve bu günlerden yarınlara haykıracak. Adamlarından birini gönderecek Ömer İbni Sad'a. Ara verin namaz kılalım diyecek. Ömer İbni Sad tamam diyecek. Teyemmüm alacak Hazreti Hüseyin'in yanındaki bir avuç insan. O son gece sabah namazında bütün ehli Beytine, cemaat ile namaz kıldırmıştı ki o son namazıydı aslında ehli Beytinin tamamının onunla beraber kıldıkları namaz ama o gün orada öğle namazını selatul havf olarak korku namazı olarak Hazreti Hüseyin kıldıracak ve sadece erkeklere ikiye böldürerek erkekleri erkek savaşçılarını orada Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği şekliyle korku namazını kıldıracak. Size hayret edeceğiniz bir şey söyleyeyim. Ömer İbn Sad'ın arkasında da bir cemaat olacak. Ama kufellerden bir miktarı daha fazla sevap kazanalım diye başka bir yoldan Hüseyin'in arkasına gelip saf tutup namaz kılacaklar. Nasıl bir mantıktır nasıl bir zihniyettir. Anlayabilene aşk olsun. Ama böyledir işte. İnsan bir anda dengeyi kaçırdığı zaman nerede duracağını, nasıl bir tavır alacağını anlamak da mümkün değildir. Namazlar kılınacak ve Kerbela'nın dostları birer birer o meydanda düşmeye devam edecek. Habib İbni Müzahir orada şehadet şerbetini içecek. Züheyr İbni Kayn onun arkasından... Şehadete ulaşacak Züheyr İbni Kayn'ı hatırlayın onun için bir cümle söylemiştim öyle bir cihada çıkıyoruz ki demişti akıbeti de şehadettir onun demiş ve şimdi o akıbete Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'den önce kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak öyle yürüyecekti o anda Züheyr İbni Kayn'ın da şehit olmasından son, sonra Ehli Beytin mensuplarının dışında hiç kimse kalmamıştı 23 tane erkek o gün ehli Beyt'ten şehit olacak geriye sadece iki isim kalacak onlara geleceğim şimdi tek o meydanda erkek olarak kalanların sayısı 25 olacak ve Hazreti Hüseyin'in etrafındaki o insanlar birer birer şehit olduktan sonra Sıra ehlibeyte Beyt'e gelecek ve Hazreti Hüseyin'in büyük oğlu Ali'ül Ekber gelecek babasının karşısına. Baba diyecek iş başa düştü izin ver ben yürüyeyim bu meydana. Hazreti Hüseyin istemeye istemeye ona izin verecek. Yürüyecek Ali elinde kılıç Kerbela'nın meydanına yürürken de dilinden şu cümleler dökülecek. Ey azgın kavim ben geldim adım Ali babamın adı Hüseyin dedemin adı Ali soya bakın soya bakın da ehli beytin ne demek olduğunu anlayın. Ben geldim adım Ali babamın adı Hüseyin dedemin adı Ali Kabe'ye andolsun ki bizleriz nesli nebi vallahi şahidiz ki. Nesli Nebi sizlersiniz Ve böyle sözler Söyleyerek Kerbela'nın Meydanında önüne Çıkanlarla savaşıyor Yaşı kaç? Yirmi küsür Gencecik bir delikanlı Hüseyin'in oğlundan Bahsediyoruz Hazreti Hüseyin'in Yaşı kaç ki Kerbela'nın Meydanında hicri olarak Onun yaşı o gün elli dört Miladi olarak elli yedi yaşında Oğlu da daha otuz demeden Elinde kılıç Kerbela'nın meydanında o bu şiirleri söylerken Mürre İbni Munqiz isimli kara yüzlü bir adam diyor ki şimdi ben senin karşına çıkarım seni öldürürüm babanı da seni de ağlatırım diyor eğer seni öldürüp babanı ağlatmazsam bütün Arap'ın laneti benim üzerime olsun diyor zihniyet o anda onun diline böyle yansıyor ve çıkıyor Aliül ekberin karşısına kılıcıyla Aliül ekberi doğuruyor. Ehli Beyt'in ilk fidanı Aliül ekberdir Kerbela'nın meydanında biçilen onu biçen de işte bu zalim adamdır. Hazreti Hüseyin onun kılıçlar altında doğrandığını görünce koşup geliyor alıyor kanlı bedenini kucağına. İlk kez Hazreti Hüseyin'in dilinden orada bu şiddetle bir söz dökülüyor. Allah'ım diyor bunlar ne senin hakkını gözetti ne senin peygamberinin hakkını gözetti. Onlar azgınlaştı sınır tanımadı. Ben onları sana havale ediyorum. Sen onları nasıl biliyorsan öylece onlara davran öyle muamele et. O anda Zeynep validemiz. Hüseyin'in kız kardeşi Ali'nin halası yeğenim deyip kendini Ali'ül Ekber'in üzerine atıyor. Hazreti Hüseyin zorla kaldırıyor kız kardeşi Zeyneb'i Ali'nin kanlı bedenini alıp çadırlara götürüp bırakıyor. Ali'ül Ekber'in düşüşüyle birlikte birer birer Kerbela'nın meydanında yiğitler düşüyor. Bir ok geliyor Müslim bin Akil'in torunu. Abdullah'a Abdullah'ın önüne doğru şöyle elini alnına koyuyor o oktan korunmak için ok eline isabet edip tam alnına vuruyor. Şöylece kalıyor Kerbela'nın meydanında bazı sözler söylüyor orada ikinci bir okla da Abdullah İbni Müslim bin Akil Kerbela'nın meydanında yıkılıyor. Sonra Zeynep'in çocukları. Zeynep ki Abdullah İbn Cafer ile evli. Zeynep ki Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'nın kızları, anaları Fatıma ona kardeşlerini emanet etmiş. Ben babamın anasıyım, sen de abilerinin anasısın deyip Hasan'ı Hüseyin'i ona emanet etmiş. Feryadını feryadını anlattım size. Geçen derste de anlattım. Bu derste de anlatacağım. İki tane çocuğu var Kerbela'nın meydanında. İsimleri Aun İbn Abdullah, Muhammed İbn Abdullah. İki çocuğuyla beraber gelmiş Hüseyin'in yanına. İki çocuğu da Kerbela'nın meydanında yıkılınca Zeynep'in dilinden bir tek feryadı alem duymamıştır. Gözünde yaş var. Varmıştır çocuklarının yanı başına. Çocuklarına demişlerdir ki. Şimdi aleme ispat ettiniz Hüseyin gibi bir dayının yeğeni olmayı. Şimdi aleme ispat ettiniz Cafer gibi bir dedenin torunu olmayı. Ve onları da bağrına basmış ama tek bir feryadına o anda kimseler şahit olmamıştır. Çünkü Zeynep zaten onları kurban olsunlar diye o meydana getirmişlerdi. Arkasından diğerleri Abdurrahman İbn Akil. Cafer İbni Akil Hazreti Hasan'ın yadigarı Kasım İbni Hasan Kasım için birkaç şey söylememe Müsaade edin Onu bize Kufelilerden Birisi anlatıyor Hümeyt İbni Müslim Geliyor diyor bir genç Ama insan Bakmaya kıymıyor o kadar Güzel o kadar güzel ki Hepimizin dikkatini Celbetmiş ne kadar Güzel biliyor musunuz ve vesselam efendimizi görenler Kasım İbni Hasan'ı gördükleri zaman vallahi bu aynen babasının dedesine benziyor diyorlar. Babası Hasan da benziyordu biliyorsunuz. O çocukları içerisinde Kasım İbni Hasan kadar aleyhissalatü vesselam efendimize benzeyen başka biri yok. Onun için Müslim o rivayetinde bunu bilmediği için geliyor bize doğru ay gibi yüzü parlıyor diyor öyle ki biz bakmaya kıyamıyoruz ayakkabılarından bir tanesinin bağı çıkmış ayalında zor sürüklüyor o ayakkabısını elinde kılıç meydana yürürken de ben Hasan'ın oğlu Kasım hadi çıksın benimle vuruşacak bir hasım deyip karşısına rakip istiyor. Onun karşısına ezdi kabilesinden Amr İbni Sad çıkıyor. Amr İbni Sad büyük bir savaşçıdır. Kasım bin Hasan'la biraz savaşıyor ve bir anda bir darbe indiriyor Kasım İbni Hasan'a. O darbeyi yer yemez Kasım'ın dilinden ya ammi sözü çıkıyor. Ey amca diyor Hazreti Hüseyin bu sözü duyar duymaz anında koşup geliyor. Kanlar içerisinde Kasım onun da kucaklamak yine Hüseyin'e nasip oluyor. Hazreti Hüseyin Kasım'ın o kanlı bedenini yine göksüne doğru yaklaştırırken ey kardeşim Hasan'ın emaneti amcan sana sahip çıkamadı sana yetişemedi deyip kendisini kınayan sözler söylüyor. Sonra alıyor Kasım'ın o kanlı bedenini diğer şehitlerin yanına çadıra götürüyor o çadıra vardığı zaman çadırdan feryatları duyuyor günlerdir peygamberin nesline su verilmemiş ve ehli beytin çocukları su su diye annelerinin etrafında yanıp dolaşıyorlar Hazreti Hüseyin o anda kendisi susuzluktan kıvrandığı bir şekilde çocuklarının o feryadını da duyunca Yüreği parçalanıyor ama yapacak bir şey yok. 2-3 yaşlarında bir oğlu var Hazreti Hüseyin'in adı Abdullah. Bazı kaynaklarda yaşı daha da küçüktür onun. 6 aylık 1 yaşında falan olduğu söylenir. Ama 2-3 yaşında olduğu rivayeti daha doğrudur. Geliyor kendini Hazreti Hüseyin'in kollarını atıyor. Su su diyor. Hazreti Hüseyin belki bu azgın kavim bu çocuğun feryadını duyarsa yürekleri biraz olsun teskin olur merhamet duygusu gelişir diye şöyle 2-3 yaşındaki çocuğunu kaldırıyor eliyle ey Kufeliler diyor bunlar peygamberin çocukları peygamberin ümmeti olduğunuzu iddia ediyorsunuz bizler ona iman ettik o bize öğretti karşımızdaki askerler düşmanlar Müşrik bile olsalar, Yahudi bile olsalar, Hristiyan bile olsalar onların çocuklarına bu reva görülmez. Siz peygamberin çocuklarına susuzluğu mu reva görüyorsunuz? Bakın çocukların susuzluktan sinesi çatlamış. Hüseyin onların merhametini harekete geçireceğini zannederken ezdi oğullarından bir zalim bir ok atacak ve ok gelip küçük Abdullah'ın tam boğazına saplanacak Allah. Hüseyin artık ne diyebilir ki o anda Abdullah'ın boğazından akan kanlar Hüseyin'in avucunu dolduracak bir eliyle Abdullah'ı indirecek bir eliyle de o kanı şöyle serpecek Kerbela'nın meydanına ve taberinin tarihinde geçtiği üzere şu cümleyi orada söyleyecek ya Rab bize göklerden yardım etmeyeceksen o halde hakkımızda hayırlı olanı ihsan eyle. O ana kadar Hüseyin'in umudu bu. Göklerden bir yardım gelecek. O zulmün karşısında da böyle bir şey görmeyince duası bu olacak. Eğer bize göklerden yardım etmeyeceksen bize hayırlı olanı ihsan eyle. Sonra çekip çıkaracak. Abdullah'ın boğazından o oku inecek atından bezlere saracak o küçük şehidi de götürüp diğer şehitlerin yanına bırakacak ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Hüseyin Abdullah sen bizim kurbanlarımızın en küçüğüsün sana da bu yakışır sen de abilerinin yanında ol deyip onu abilerinin yanına uzatacak Hazreti Hüseyin bu haldeyken Kerbela'nın meydanındaki diğer Ehli Beyt mensupları da birer birer ölmeye devam ediyor. Düşmanlar, Kufeli askerler, Hazreti Hasan'ın diğer oğlu Ebu Bekir İbni Hasan'ın etrafını sarmışlar. Sancaktar ve bayraktar olan Abbas bin Ali amcasının oğlu olan Ebu Bekir'i o halde görünce kardeşlerine seslenecek. Kardeşlerim diyecek koşun Ebu Bekir bizim büyüğümüzdür amcamız Hasan'ın bize yadigarıdır o bizim efendimizdir koşun ve onu kurtarın hemen Abbas'ın kardeşleri Abdullah, Cafer ve Osman koşa koşa gidecekler ama Kufeliler sarmış bir kere Ebu Bekir'in etrafını önce kılıçlarla Ebu Bekir'i o meydanda biçecekler sonra da üç kardeşi o meydanda öldürecekler birer birer gitmiş geriye sadece iki kişi kalmış Hazreti Hüseyin ve onun kardeşi Abbas İbni Ali başka o meydanda çadırda 4 yaşında Ömer ve hasta olduğu için dışarıya çıkamamış olan 23 yaşındaki Ali'ül Asgar diğer adıyla İmam Zeynel Abidi'nin dışında hiç kimse yoktur o meydanda Hazreti Hüseyin Kerbela'nın o anında o zamanında çadırlarda ne yok ne var ne yok diye çadırlara doğru yürüdüğü zaman çocuklarının oradaki feryadını duyunca o da ben bir su getireyim diye Fırat'a doğru yönelecek. Takati kalmamış o meydanda bir damla suya muhtaç Hazreti Hüseyin ve Fırat'a doğru yürürken düşmanlar etrafını saracak birisi bir ok atacak ok gelip tam Hz. Hüseyin'in yanağına isabet edecek. Susuzluk içerisinde geri dönmek zorunda kalacak. Hz. Hüseyin bu anda bu haldeyken Abbas İbni Ali'nin yanında. Hüseyin'in baba bir kardeşi Abbas'ın yanında da çocuklar etrafını sarmış. Bir de hanım var onların etrafında. Onlar da su su diye amcaları olan Abbas'tan su istiyorlar. Amcaları Abbas onlara söz veriyor tamam diyor ne yapıp yapıp size su getireceğim O gelen hanımlardan hanım olan, olan da Hazreti Ömer'in daha önce hanımı olan Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm de şu iş için gelmiş Abbas'ın yanına Diyor ki Abbas'a herkes Kerbela'nın meydanında Hüseyin'i korumak için kurban verdi Ama benim verecek hiçbir şeyim yok Verecek hiçbir şeyim olmadığı için Hüseyin'in yüzüne bakacak yüzüm de yok. O anda Abbas kardeşi Ümmü Gülsüm'e diyecek ki onların kurbanları onların olsun ben de senin kurbanın olayım. Eğer ben de bu meydanda ölürsem sen de Hüseyin'e ve Ehli Beyt'in diğer mensuplarına dersin ki Abbas da benim kurbanımdı onu da ben feda ettim. Bu konuşmalar oluyor Sonra Abbas bin Ali biniyor atına. Kufelilerin içerisinden bir anda hızlı bir biçimde gidiyor. Kufeliler bile ne olduğunu şaşırıyorlar. Öyle bir cesaret öyle bir kahramanlık ki onun suya doğru gittiğini anlamıyorlar. Varıyor su kanallarına kırbalarını dolduruyor. Kendisi de susuzluk içerisinde kıvranıyor. Şöyle bir avuç alıp dudaklarına götürdüğü zaman... Hüseyin içmeden sana içmek yakışmaz deyip o suyu bırakıyor. Kırbalarını dolduruyor tekrardan geriye doğru gelince Kufeliler o şoku atlattıkları için Abbas bin Ali'yi ok yağmuruna tutuyorlar. Oklar yağıyor ama Abbas durmuyor. Ömer İbni Sad diyor ki suyunu delmeyene kadar onu düşüremezsiniz. Çünkü o meydana o su almak için gelmiş. Suyunu delmeyene kadar, dökmeyene kadar siz onu durduramazsınız. Okçular hedef alıyorlar suya. Sular delinip boşalınca Abbas kalkanını indiriyor ve oklar ona da hedef alıyor. O anda o meydana Abbas da düşüyor. Hazreti Hüseyin'in kalan tek dostu, tek kardeşi o meydanda odur. Yaralı bir biçimdeyken Hazreti Hüseyin yetişiyor ona. Kardeşim diyor Hazreti Hüseyin'e. Ne olur beni yaralı bir biçimde çadırlara götürme. Çünkü ben yiyenlerime söz verdim size su getireceğim diye. Ama ben sözümü tutamadım. Şimdi onların yüzüne bakamam diyor. Ben onların yüzüne o halde bakamam diyor. Bunu söyleyip Hz Hüseyin'in kollarında Abbas bin Ali de şehadet şerbetini içiyor. Abbas bin Ali'nin o kanlı bedenini de götürüyor Hazreti Hüseyin çadırlara. Ve o anda çadırdan Zeynep kızları Sukayne ve Rukiye geliyor babalarının etrafına. Babalarına sarılıp ağlamaya başlıyorlar. Babaları da sarılıp ağlıyor. Ağlayın diyor ağlayın siz daha çok ağlayacaksınız. Değil mi ki Ehli Beytin kızlarısınız sizin gözlerinizdeki yaş kurumayacak diyor. Sonra siliyor Hazreti Hüseyin gözündeki yaşlarını kızların gözündeki yaşları da siliyor bir anda kalkıyor ayağı sert bir edayla hayır diyor ağlayarak düşmanı üzerimize güldürmeyeceğiz değil mi ki siz ehlibeytin beytin kızlarısınız o halinizle düşmanı üzerinize güldürmeyeceksiniz diyor ve onları tekrardan çadıra gönderiyor. Zeynep'e son kez baktığı zaman Hazreti Hüseyin şunu söylüyor. Zeynep diyor senin yanında büyük bir emanetin var. Canın pahasına o emaneti koruyacaksın. Zeynep bir anda şaşırıyor. Nedir o emanet diye sorduğu zaman Hazreti Hüseyin Zeynel Abidini soruyor orada. Anlıyor ki Zeynep emanetten kastı Zeynel Abidindir. 23 yaşında o gün ama ateşler içerisinde yandığı için kaç kez savaşın meydanına gelmek için ayağa kalktığı zaman bile elinde kılıç bir daha yere düşmüş ve o meydana yürüyememiş. Allah onu o gün o meydanda koruyacak çünkü Ehli Beyt'in soyu Zeynel Abidin ile devam edecekti. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzide ailesinin o nesli yani nesli Muhammed'inin devam edebilmesi için Zeynel Abidi'nin yaşaması lazımdı. Hz. Hüseyin bundan dolayı Hz. Zeyneb'e emanete sahip çık ne olursa olsun ona sahip çık diyecekti. Ve bu vedalaşma bittikten sonra Hz. Hüseyin tekrardan yürüyecek meydana o meydana doğru yürürken Zeynep arkasından şöyle bir söz söyleyecek. Bu nasıl bir ordu ki diyecek. Komutanı da bir tane, askerleri de bir tane. Komutanı da Hüseyin, askerleri de Hüseyin. Çünkü başka hiç kimse kalmamış etrafında. Ve Hazret Hüseyin Kerbela'nın meydanına yürüyünce Şimr İbni Zilcevşen bu iş artık uzadı deyip adamlarıyla Hazret Hüseyin'in etrafını saracak ve bir anda Hazret Hüseyin'i Ok ve mızrakların altında inletecek Öyle ki Cesedi paramparça olacak Onlar başsız bedenini Orada bırakıp gittikler gittikten sonra Oradaki köylüler gelip sayacaklar Ve bize rivayet edecekler Hüseyin'in başsız bedeninin üzerinde 33 tane mızrak 34 tane ok yarası var Hazreti Hüseyin O yaraların altında inerken daha canı çıkmamış, daha canını Allah'a teslim etmemişken, Şimir ve adamları etrafını sarıp onu öldürmek için son darbeyi kim vuracak diye birbirlerinin gözüne bakıyorlar. Çünkü kim vursa, kim öldürse o iş onun üzerine kalacak. Onun içinde kimse o son darbeyi vurmaya yanaşmıyor. Şimir de atının üzerinde adamlarını kışkırtıyor. Ey Allah'ın belaları diyor. Allah sizi kahretmesin diyor niçin vurmuyorsunuz hadi birini son darbeyi vurun da öldürün diye adamlarına bir şekilde tehditler savuruyor. Hiç kimse buna cesaret edemezken Kufelilerin içerisinden Sinan İbni Enes isimli bahtsız bir adam elindeki mızrağı Hazreti Hüseyin'in sırtına sap saplıyor ve Hazreti Hüseyin'in son anları o zatın attığı mızrakla oluyor. Ve öylelikle Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin o halde rahim Rahman'a doğru yürüyor. Yaş miladi olarak 57 miladi olarak 54 hicri olarak 57 Gençliğinin baharındayken Kerbela'nın meydanındaki hali o. Ya sonrası sonrası daha felaket Kufeliler orada Hazreti Hüseyin'in bedenini çırıl çıplak haline getirene kadar soyuyorlar ne adına ganimet adına ne alacaklarsa oradan alabilecekleri her şeyi alıyorlar arkasından İbnül Esir'in El Kamil'de verdiği bir bilgidir bize bu i̇bn Ziyad Şemre bunun talimatını vermiştir bedeni orada düştükten sonra 10 tane en iyi atları gönderecek Hüseyin'in bedeninin üzerine ve atların ayaklarının altında Hüseyin'in bedenini çiğnettirecektir. Nasıl bir kindir, nasıl bir zihniyettir, nasıl bir şeydir anlamak bile mümkün değil. Ve orada Hüseyin'in bedeninden başını koparacak. Sinan diyor ki yanındaki adam havliye kopar diyor o başı. O başı kim İbn Ziyada götürürse alacağı çok şeydir. Havli elini alıyor kılıcını Hüseyin'in bedenine doğru yaklaşınca korkudan kılıç elinden düşüyor. Sinan bunu görünce başkaları başka şeyler anlamasın diye kendisi kılıç darbesiyle Hazreti Hüseyin'in mübarek başını da gövdesinden ayırıyor. Onlar o başı alıp İbn Ziyada Kûfe'ye doğru koştukları zaman Ömer İbn Sad ve adamları da Kerbela'nın meydanında diğer Ehlibeyt mensuplarını topluyorlar. Ve Şemrin gözüne 23 yaşlarındaki İmam Zeynelabidin takılıyor. Şemir istiyor ki son bir darbe ile orada onu da öldürsün ama Ömer İbn Sad ona onu bırakmıyor. Allah koruyacak dedik ya orada onların nazarlarından, onların zalim kılıçlarından İmam Zeynel Abid'in korunmuş oluyor. Ve o gün o meydana 87 tane kufe'nin askerleri düşüyorlar ölü olarak. Ehli Beyt'in yarenleri, Ehli Beyt'in sevenleri ise 72 tane. Onlardan 23'ü bizzat Ehli Beyt'in ailesine mensuptur. hasan Basri Allah kendisine rahmet eylesin. Kerbela hadisesini anlatırken... Bu olaya dikkat çekerektir ki yeryüzünde bu şekilde toplu bir halde bir ailenin katledildiğini tarih yazmamıştır. Aynı aileden 23 tane fidan. Hazreti Hüseyin'in iki oğlu Ali'ül Ekber ve Abdullah. Abdullah'ın kaç yaşında olduğunu söyledim. Hazreti Hüseyin'in baba bir kardeşleri anneleri Fatma değil ama babaları bir olan Abbas. Osman, Cafer, Abdullah, Muhammed ve Atik Hasan'ın oğulları Kasım, Ebu Bekir, Abdullah Akil'in oğulları Cafer'in sülalesi yani Zeynep'in çocukları Topu topu hepsi 23 tane ve hepsi o gün o meydanda şehadet şerbetini içecekler Artık Kufeliler toplamış ehlibeytin kadınlarını ve çocuklarını Kufe'ye doğru getirirlerken Hz. Zeynep yanına Ehli Beytin kadınlarından birkaç tanesini almış Hz. Hüseyin'in ve diğerlerinin çünkü oraya düşenlerin hepsinin başları Kufe'ye götürülmek için koparılmış başsız bedenleri Kerbela'nın meydanında o başsız bedenlere bakarken herkesin yüreğini dağlayan o sözlerini söyleyecek Ey Muhammed'im diyecek Va Muhammed'a sen ki göklerin sana selat ve selam getirildiği peygambersin. Bak ki senin neslin ne hale girmiş. Hüseyin otu olmayan, tu, ku, suyu olmayan bu tozlu meydanda bedeni paramparça edilmiş. Va Muhammed'a zürriyetin kılıçtan geçirilmiş. Senin neslin ise esir alınmış, kızların ise esir alınmış diyecek. Hazreti Zeynep'in bu sözleri orada bulunan Kufelilerin bile yüreğini dağılayacak. Ama olan olmuş. Kerbela'nın meydanına Hazreti Hüseyin ve onun sevdalıları düşmüştür. Hazreti Hüseyin orada kanıyla suladığı o topraklarda kıyamete kadar gelecek olan mazlum ve mustazaflara ilham kaynağı olacak. Ama zalimlerin ilham kaynaklarının da kim olduklarını o gün o meydanda ve o günden sonra ehli beytin mensuplarına ehli beytin sevenlerine dünyayı dar edenler koydukları amelleriyle ortaya ortada gösterecekler. Hazreti Hüseyin'i o halde kesik başını alıp İbni Ziyad'ın sarayına getirdiği zaman Havli İbni Yezid yolda Sinan İbni Enes'le hep şunu konuşuyorlar biz bunu götürüp koyarsak eğer İbni Ziyad'ın önüne İbni Ziyad bize bu kadar verecek şu kadar verecek. İbni Ziyad'dan şu kadar alacağız. Tepsinin içerisinde Hüseyin'in başı İbni Ziyad'ın huzuruna getirildiği zaman İbni Ziyad bile karşısında dinardan ve dirhemden başka bir şey düşünmeyen o iki zatı huzurundan kovacak ve tek bir dinar onlara vermeyecek. O yaptıkları iş. Dünya adına da onlara bir şey kazandırmayacak ve İbni Ziyad'ın sarayında Hüseyin'in kesik başı durunca Kufeliler bu işten haberdar olduklarında bir anda sarayın önünü önüne gelecekler. O gün hayatta olan ve yaşı yüze yaklaşmış olup beli bükülmüş yaşlı biri de İbni Ziyad'ın sarayına girecek Kufelilerin büyüklerinin içerisinde. İbni Ziyad'ın sarayına onlar girdiği zaman İbni Ziyad elinde bir sopa Hz Hüseyin'in mübarek başıyla oynuyor. Dişlerine vuruyor, gözlerine vuruyor, ne de güzel dişleri varmış, ne de güzel gözleri varmış diye alay ediyor. Bu manzarayı görünce o yaşlılardan biri ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin, mübarek ellerinde yetişmiş sahabilerden biridir o ensarın alimlerinden birisi Zeyd bin Erkam dayanamayacak ve diyecek ki çek o zalim sopanı Hüseyin'in mübarek başından vallahi senin alay ettiğin o başı o dudakları defaatle ben Resulullah'ın öptüğüne şahit oldum diyecek İbni Ziyad bu sözden memnun olmayacak ve orada Zeyd bin Erkam'a diyecek ki eğer bunamış bir ihtiyar olmasaydın şimdi senin başını uçururdum. İbni Ziyad'ın bu sözünün üzerine orada zeyt bin Erkam da bir şeyler söyleyip dışarıya çıkacak. Ve Kufen'in meydanında o güne kadar tavru sükunet olan bu güzide insan şöyle haykırıp gezecek. Ey Kufeliler, ey Araplar bundan sonra zillet sizin elbisenizdir. Siz ki mercanenin oğlunu kendinize vali ettiniz Fatma'nın oğlunu ise kılıçların önünde doğrattınız. Bundan sonra zillet sizin üzerinizden kalkmayacaktır. Yazıklar olsun zilleti kendisine elbise edinene veil olsun zilleti kendisine elbise edinene. O yaşlı zatın o sahabinin çığlıkları kufenin meydanında yürekler dağlayacaktır. Ama olan olmuş artık yapacak hiçbir şey yoktur. O hadiseler olurken Kufe'de Ömer İbni satta ehlibeytin Beyt'in kalan mensuplarını, ehlibeytin Beyt'in kızlarını, Hz. Zeyneb'i, Hz. Rukiye'yi, Hz. Sükeyne'yi, Hüseyin'in kızlarını ve diğer hanımlarını toplamış. Zeynel Abid'in de onların içerisinde ve hayatta kalan ikinci erkek, Hazreti Hüseyin'in 4 yaşındaki oğlu Ömer başka yok zaten hepsini alıp İbn Ziyad'ın sarayına getirmiş. İbn Ziyad tek tek karşısında duranlara bakıyor. Hazreti Zeynep'in vakarlı tavrından etkileniyor. Gidiyor tam onun karşısına duruyor ve kimsin diye ona soruyor. Hazreti Zeynep hiçbir cevap vermiyor. Bir daha soruyor, bir daha soruyor. Tek bir kelime etmiyor Hazreti Zeynep. Sonra yanındakiler diyor ki o Ali'nin kızı Zeynep'tir. Ali'nin kızı Zeynep'tir sözünü duyunca İbni Ziyad dönüp Hazreti Zeynep'e diyor ki Hamdolsun o Allah'a ki asi kulu Hüseyin'i bugün Kerbela'nın meydanında öldürdü. Söze dikkat edin hamdolsun Allah'a ki asi kulu Hüseyin'i bugün Kerbela'nın meydanında öldürdü. Hazreti Zeynep o ana kadar hiç konuşmamıştır sessizliğini bozacak diyecektir ki hamdolsun o Allah'a ki bizi Muhammed'e ehli beyt kıldı ve bizden her türlü kiri her türlü çirkinliği giderdi bizi nesli Muhammed'i yaptı hamdolsun o Allah'a ki biz onun ailesinden olduk ve yazıklar olsun onlara ki Hüseyin'i öldürüp sonra da onu Allah öldürdü diyenlere onu Allah öldürmedi haşa onu senin fasık ve facir adamların öldürdü. Fasıkların ve facirlerin varacağı yer de Allah'ın cehennemidir. Bu sözler üzerine İbn Ziyad tartışmaya başlıyor Hazreti Zeynep'le. Hazreti Zeynep ne söylüyorsa cevabını veriyor. Kur'an'dan ayetlerle veriyor kimin kızıdır o Fatma'nın kızı Ali'nin kızıdır o öyle bir mektepte yetişmiştir ki Hazreti Zeynep onun söz konusunda ona söylemeyeceği ya da onun sözlerinin altında kalabileceği bir durum yoktur. O anda birileri yanaşır İbn Ziya'da bir kadınla tartışmayı bu kadar uzatmak doğru değil diye onu susturur. Döner yine bakar Ehli Beyt'in diğer mensuplarına. Gelir Zeynel Abidin'in tam karşısında durur. Bu kimdir? Ona sorar. İmam Zeynel Abidin der ki ben Ali İbni Hüseyin'im. Onun asıl adı biliyorsunuz Ali'dir. Onun için ona Ali Ül Asgar denir. Şaşırır İbni Ziyad. Sen ölmedin midir? Bir tane Ali öldü diyor der. Ali İbni Hüseyin'in öldüğünün haberi geldi. O benim abim olandır diyor der. Ben ise onun kardeşiyim pekidir Allah senin bütün ehli beytini babalarını ve kardeşlerini Kerbela'nın meydanında öldürdü sen bu işçi ne dersin? İmam Zeynel Abidin der ki onu Allah öldürmedi onları halk öldürdü hayırdır onları Allah öldürdü aslında Emevilerin o günlerde tohumlarını atıp besleyecekleri o çarpık kader anlayışının Temelidir aslında o gün orada konuşulanlar. Ama orada İmam Zeynel Abidin 23 yaşında bir delikanlı olarak İbni Ziya'da öyle cevaplar verir ki İbn Ziya söyleyecek hiçbir şeyi bulamaz. Ve en son sinirlenerek bunu da öldürün milletin yakası kurtulsun der. Adamlar hazırlanırlar öldürmek için Zeynep atılır Zeynel önüne onu öldürmek için önce beni öldürmeniz lazım önce beni öldürün sonra ne yapacaksanız yapın der bu sözü duyunca orada bulunanlar İbni Ziyad'ı ikna ederek onu öldürmekten vazgeçirirler ve böylelikle İbni Ziyad Ehli Beytin o mensuplarının Şam'a Yezid'e gönderilmesine karar verir yanına bir grup asker koyarak o kafileyi o şahitler kervanını Şam'a doğru gönderir. Şam'da Yezid'in karşısında neler konuştuklarını biz bir dahaki ders göreceğiz. İbni Ziyad büyük bir zafer kazanmış edasıyla o gün insanları toplar Kufen'in büyük mescidinde. Çıkar peygamberin minbe minberine Allah'a hamd eder. Peygamberine salat eder ehli beyte lanet eder. Ve orada söylediği sözler Allah'a hamdolsun ki hakkı ve hak sahiplerini muzaffer ve üstün kıldı. Müminlerin emiri Yezid İbni Muaviye'ye ve onun cemaatine yardım etti. Yalancı oğlu yalancı Hüseyin bin Ali ve onun taraftarlarını ise öldürdü. Bu sözleri duyunca cemaatin içerisinden İki gözü de görmez yaşlı bir zat ayağa kalkar. Kalkan Abdullah İbni Afif Elkindidir ve der ki: "Yalan söyledin ey Mercanenin oğlu. Peygamber'in mimberinin üstünde yalan söyledin. Vallahi bir yalancı varsa o da sensin, senin babandır. Eğer bir yalancı varsa seni buraya atayan vali, buraya atayan halife dediğin adamdır." Yalancılık size yakışır Ehli Beyt'e değil diyecektir. İki gözünü de Hazreti Ali'nin saflarında kaybetmiş bir yiğittir o. Cemel'de bir gözünü kaybetmiş sıfında bir gözünü ama halen yüreğinde Ehli Beyt'in sevdası vardır. Ve o gün orada o meydanda bu sevdayı böyle dile getirecektir. Bu sözleri söyleyince İbn Ziyad emir verecek. Askerleri toplanacak ve bu zatı da şehit edip günlerce cesedini de Kufe'nin meydanında teşkil edeceklerdir. İşte Kerbela'nın hadisesi ve o kanlı sayfalarında bir miktarı. Yürekler ne kadarını almaya muktedirse o kadarını anlatmaya çalıştım sizlere. Allah inşallah bir daha bu ümmete Kerbela'lar yaşatmasın. Yaşatmaması bizlerin elinde dostlar eğer bizler ger gerçekten o mantığı anlar da o mantığı tekrardan hayatlarda ve tekrardan tarihin içerisinde diriltmemek adına gayret verirsek en başta dediğim gibi tavırlarımızı Allah'ın ve Resulünün memnun olacağı tavırlardan belirler belirlersek inşallah tekrardan bu ümmet kerbelaları tatmayacaktır. Rabbim istifade edenlerden eylesin, Ehli Beyt'in sevgisini ve sevdasını yüreklerimizden çıkarmasın ve bizleri Ehli Beyt'in o güzel yolunda, o iman davası yolunda kaim ve daim eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.